Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu venesta ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina. Men yehdihillah felamudilla leh, ve men yudlil fela hadiya leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh.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 وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابُ صَدَقَ اللّٰهُ <الْعَظيمُ> Okumuş olduğum Enfal Suresi 25. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak mal olarak öyle bir fitneden sakının ki onun zararı sadece onu işleyen zalimlere dokunmakla kalmaz. Yani tüm topluma sirayet eder. Bilin ki Allah'ın azabı neticelendirmesi çok şiddetlidir. Bugün fitneden ve daha çok da güncel fitne odaklarından bahsetmeye çalışacağım. Fitne fethin kelimesinden türemiş, Kur'an'da ve sünnette çokça kullanılan bir ifadedir. Sözlükte altın ve gümüşü ve ona benzeyen kıymetli madenleri saflığını anlamak için onları ateşte eritmek demektir. Kur'an'da bu anlamda imtihan ve deneme için imtihana tabi tutmak, sınamak, maddi ve manevi sıkıntılar, üzüntüler ve bela ve musibetlerle imtihan etmek anlamında çoğunlukla kullanılır. Bunun yanında küfür, şirk gibi, azgınlık, sapkınlık gibi ihtilaflar ve kargaşa gibi konularda da fitne kelimesinin kullanıldığı olur. Hadis-i şeriflerde ise fitne kelimesi sadece kargaşa, kaos, dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan böyle ciddi problemler için gündeme gelir. Genellikle ahlaki boyut hadislerde işlenmiştir. Toplumsal pürüzler ve bu problemlere sebep olan etkenler üzerinde e, durulur. Peygamberimiz de bazı fitnelerden Allah'a sığındığı dua şeklinde ifadeleri meşhurdur. Evet, fitnenin ilk e, ortaya atanı, tabirca ise dua yeni, ilk fitneci olan iblistir. Ve ilk cinayet işleyen, haksız yere kan döken kabil. Dini yozlaştıran yöneticilerin arzuları doğrultusunda hakka batılı karıştıran din tüccarı Belam, zorbalıkta Nemrut, kendini tanrı ilan etmek suretiyle Firavun, muvahitleri putçuluğa çağıran Samiri, hakka sırt çevirme kibirkin ve nefretle İslam düşmanlığıyla Yahudi, Tavut ve müşriklerin gizli işbirlikçisi ve ajan provokatörlüğü özelliğiyle münafık Mekkeli müşriklerin içinde tevhid düşmanlığının simgesi Ebu Cehil, fitne tarihi konusunda isimleri lanetle anılan öncüler, duayenler olarak ele alınabilir. Bütün bu isimler kendi özellikleri içinde, fitnede farklı bir çığır açtıkları için, takipçilerinin günahlarının bir mislini de kendi üzerlerine alacak kadar nefislerine zulmeden kimliklerdir. Bunlar tarihi kişilik olmaları yanında her devirde ve her ülkede görülebilecek semboller, prototipler olarak da değerlendirilmelidir. Firavun deyince sadece tarihte yaşamış bir devlet adamı değil, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen her devrin yöneticisi, belam deyince sadece Firavun zamanında dini dünya için satan insan değil, her dönemin Devlet dinini tercih eden, Allah'ın dinini evirip çeviren bir şahsiyet olarak ele alınmalıdır. Bunlar sembol tiplerdir dedim. Allah'ın hükmünü uygulamadan uygulamadan kaldıran, beşeri ideoloji ve tağuti düzenleri, insanların başına büyük fitne olarak musallat eden kimliği de yine bu ülkenin yetiştiği çağın en büyük tavutunu da fitne duayenleri, üstatları arasında unutmamak gerekecektir. Emperyalizm ve siyasal sosyal yansımaları son çağların büyük fitnesidir. Çağdaş insan her yönüyle sömürülmekte, ezilmekte ve fitneye uğramaktadır. Hukuk sömürüsü, kültürel sömürü, ekonomik sömürü, ahlak ve din sömürüsü, Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin sömürüsü, eğitim adına, özgürlük adına, moda adına yapılan sömürü, savaşla, katliamlarla yapılan sömürü. İnsanların ezilip sömürülmesi için tabii ki zayıf bırakılmaları, müstazaf edilmeleri gerekir. Birey ve toplumu zayıf düşürebilmenin en etkin yolu da anlayış ve yaşayış olarak din ve ona bağlı dinamikleri yozlaştırmaktır. Dinin yozlaştırılması, tahrifle, kavram kargaşasıyla, hakka batılı karıştırmak suretiyle, dinin hakim olmasına giden yolları tıkamakla, insanları dinlerini yaşayamayacak şekilde dinden soğutmak, cahil bırakmak şekilleriyle olur. Bütün bunlar toplumu derinden sarsan büyük fitnelerdir. Fitne toplumu yok eden ve güçsüz bırakan en güçlü silahlardan biridir. Fitne başı olan tağut ve zalimler, bu silahla toplum içerisinde bulunan uygun karakterleri kullanarak veya uygun kimlikleri bizzat yetiştirerek sahip olurlar. Uygulanan kapitalizm ve materyalizm gibi, fitne zihniyetiyle insanları tüketim köleleri haline getirenler, karınlarını doyurmaktan başka bir şey düşünmeyen insan tipi oluşturmakta, düşünce, tefekkür, ibadet ve cihat gibi, insanı insan yapan temel dinamikleri devreden çıkararak sömürü fitnesini alabildiğine yaygınlaştırmaktadırlar. Çok yönlü işgal güçlerinin keşif kolu durumundaki oryantalizm yani şarkiyatçılık ve misyonerlik çalışmaları, Yahova şahitlerinin insan avlama yöntemleri modern fitne odaklarından yine başta gelenlerinden sayılmak durumundadır. Çağdaş fitne tarikatı olan Mason cemiyetleri, Lyons ve Rotary kulüpleri de Yahudi emperyaliminin ahtopotvari kollarıdır. Filistin'de kadın erkek çoluk çocuk bütün Müslümanlara kan kusturan terörist İsrail adlı açık fitnenin yanında, gizli veya değişik kamuflajlar içinde Siyonizm fitnesi, İsrail ile işbirliği çerçevesinde insanları Yahudi çıkarları doğrultusunda yönlendirme, ve denetimi almaya çalışır. Müslümanların yaşadığı ülkelerde halktan gizli olarak askeri faaliyetlerini sürdüren üsler de ayrı bir fitne organizasyonundan başka bir şey olmasa gerektir. Üsler aracılığıyla insanları gözleyen fitne odakları yeryüzünü parsellemenin ötesinde uzaya bile uydular yerleştirerek mahremiyet ve sır diye bir şey bırakmamaya çalışıyor. Gökyüzünde de üsler kurma gayreti gösteriyorlar. Yine gizli haber alma teşkilatları olan başta CIA, Mossad, KGB ve benzeri kuruluşlar sınır ve ülke ayrımı gözetmeden herkese yönelik her çeşit fitnenin tezgahlanıp uygulandığı yerlerdir. Bunları örnek alan ve yer yer işbirliği yapan Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki istihbarat örgütlerini de fitne odağı olarak saymak icap eder. İslam'ın dışındaki tüm dünya görüşleri, ideolojiler, izimler ve düzünler, düzenler birer fitnedir. Hem de fitne doğuran ana, anaç, doğurgan fitnelerdir. Irkçılık, bölgecilik, mezhepçilik yani mezhep bağnazlığı, cemaat taassubu, particilik, futbol fanatikliği, müzik düşkünlüğü, para hırsı, makam sevdası, şehvet tutsaklığı, moda hastalığı, televizyon esirliği, İdeoloji çığırtkanlığı, tedbir adı altında zalim ve tağutlardan gereksiz korku, ümmeti saran çağdaş fitnelerdendir. Biraz sert ifadeyle bugünkü kullanımıyla ilgili olarak ve çoğu kanalların misyonundan dolayı fitne vizyon denilebilen televizyonun, okunmak için değil de daha çok bakılmak için alınan boyalı basının yani medyanın haber adı altındaki Müslümanları uyuşturma, Karalama ve yöllendirmelerinin fitnenin en olumsuz anlamlarıyla paralellik arz ettiğini ifade etmek yanlış olmaz. Bırakın İslam düşmanı kafir düzencilerin verdiği haberi, Müslüman da olsa açıktan günah işleyen fasıkların aktardığı haberlere bile araştırmadan inanmayı em, inanmamayı emreden Kur'an bizi fitne kaynaklarına karşı da uyarmış olmaktadır. Batıl ideolojilerin egemenliği ve emri altındaki resmi din kurumlarını da unutmamak gerekiyor. Layıkliğin hatta din düşmanlığının resmi devlet politikası olarak uygulandığı yerlerde din kurumlarının özel olması elbette fitnecilerin işine gelmez. Dinin devlet olmadığı yerde ister istemez dinin devlet olmadığı yerde ister istemez devlet dini ortaya çıkacaktır. Bu ülkelerde sistemli bir şekilde camiler kiliseye, imamlar papazlara, Müslümanlar da layık kafirlere benzetilmeye çalışılmaktadır. Din adına gerçek dine hücumlar yapılmakta, din çarpıtılmakta, düzene ve kanunlara uygun hale getirilmek için, kemalist bir zihniyet verilmek için din kuşa benzetilmektedir. Bir sürü ilkel ve modern hurafe din adına insanlara takdim edilirken, Tevhid ve her çeşit fitneye karşı savaşın, çeşitli atları olan cihat, unutturulmakta ve dışlanmaktadır. Firavunun emrinde ve hizmetindeki belamın rolünü üstlenen ve hatta kraldan fazla kralcı olan kişiliksizler, her devirde ortaya çıkar. Bunların elinde din, halkı uyuşturan afyon, ayinsel tören ve düzenin emniyet sibobu, koltuk değneği mesabesinde gösterilir. Birey olarak bir Müslüman için en büyük fitneler servet, şehvet ve şöhret, toplum olarak da devlet, cemiyet ve adettir. Bütün bu fitne odaklarına karşı müminler sınav bilincine sahip olarak her davranışlarının ibadet ve cihat olacağı şekilde fedakarlığı kuşanmak zorundadır. Sayılamayacak kadar çok başı olan ve ağzından ateş saçan ejderha gibi Çetin fitnelerle kuşatılan günümüz Müslümanı, gününü gün etmekle, kafirler gibi sadece geçim derdiyle uğraşmak veya müzik gibi, futbol gibi uyuşturucularla vakit geçirmekle ya da namazını kılıp başka şeye karışmamakla kendini ve evladını, çevresini ve dünyayı fitneden nasıl kurtaracak, görevini nasıl yerine getirmiş olacaktır. Dünyayı cehenneme çeviren ve ahireti de mahveden fitneler, çok ve büyük. Eyvallah, doğru. Ama unutmamak lazım ki cennet de ucuz değil. Her şuurlu Müslüman öncelikle kendisi fitne unsuru olmamalı, fitnecilerle işbirliği yapmamalı, onlara destek vermemeli, onların emrinde ve yardımında bulunmamalıdır. Sonra hiçbir fitne kalmayıncaya kadar mücadeleyle görevli olduğunu unutmamalıdır. Tüm yeryüzündeki bütün fitneleri kaldırma görevi kendilerine verilmiş olan Müslümanlar, devlet çatısını zalimlerden temizlemeden bu görevi üstlenmeyi rüyalarında bile gerçekleştiremezler. Unutmamalıyız ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, en azından zalim ve fasık ve hatta kafirdirler. Ümmet, devlet gücüne ulaşmadan yeryüzünün her tarafındaki zulüm, baskı, katliamlar, savaşlar, ahlak ve imanlara saldırılar, son bulmayacaktır. Çevremizden başlayarak her çeşit fitneyi yok etme hedefini canlı tutmak ve böylece dünya huzuruna ve ahiret saadetine kavuşabilmek için İslam'ı gönlümüzden başlayarak ulaşabildiğimiz her yere hakim kılma mücadelesi şarttır. Fitne konusunda söylenmesi gereken bir durum da bunu itham olarak kullanmaktır fitne çıkarıyor, fitneci gibi suçlayıcı ifadeler kullanırken, muhatabın inancına ve yaşayışına çok dikkat edilmeli. Bu ifadeleri cihad eden samimi Müslümanlara karşı, hatta onlar beğenmediğimiz ve farklı metotlar kullanmış olsalar bile, bu ifadeleri onlar açısından kullanmaktan kaçınmalıdır. Hakkı haykırmak, tağutlara ve tağuti düzenlere karşı çıkmak için gayret gösteren müminleri, Fitne çıkarmakla suçlayanlar, unutmayalım gerçek fitnecilerin ta kendileridir. Tüm fitnelerin kaynağı olan İslam dışı sistemler içinde, rahat ve refah içinde, ümmetin derdiyle dertlenmeden ve köklü İslami değişim ve dönüşüm için uğraş vermeden, gününü gün edenlerin bu tavırları fitneye uğradıklarının göstergesidir. Fitne kazanını kaynatanlar, müşrikler, Yahudiler, münafıklar, ve bu sınıflardan birine destek verip onlara alet olanlardır. İnsanı Allah yolundan alıkoyan ideoloji, düzen, yönetim, mal, evlat, aile, çevre, medya ve tavuti kurumlar hep fitne unsurlarıdır. Tüm dünyadan fitneyi kaldırma, fitnenin kökünü kurutma hayali, planı, gayreti, cihadı, savaşı içinde olmak, Müslüman gencin temel prensiplerinden olmalıdır. Fitneler karşısında dili tutmak, zamanımızda kalemi de tutmak, fitnelerden razı olmamak, fitneye düşenler arasında uzlaştırıcı olmaya çalışmak, kendi yandaşına değil hak ve adalete destek olmak en doğrusudur. Müminler fitne ortamını Peygamberimizin tariflerinden hareketle tanırlar ve mümkün olduğu kadar kendilerini bu zararlı fitnelerden korumaya çalışırlar. Fitneler bazen dinde grup grup fırka fırka olmak yüzünden de çıkabilir. Müminin Suresi 53'te ifade edildiği gibi. Herkes kendi görüşünü en doğru kabul eder. Hatta dinin bir yorumu anlayışı gibi değil, dinin kendisi gibi lanse eder. Başkalarını batılda, yanlışlıkta ve sapıklıkta görürse, Müslüman cemaat arasına fitne girmiş demektir. Özellikle günümüzde tekfircilik, Fitnelerin en büyüklüğünden, büyüklerinden sayılabilir. Bunun sebebi kimilerinin grubunu veya cemaatini, o gruba ait görüş ve prensipleri dinin önüne koyması, dinin kendisini o kendisi olarak saymasıdır. Bu hataya düşenler bundan sonra başkalarına öteki, hatta düşman, hatta kafir gözüyle bakmaya başlarlar. Bu yanlış bakış açısından da büyük fitneler ve kargaşalar, kavgalar doğar. Bundan dolayı hiç kimse bağlı bulunduğu grubu, cemaati dinin ilkelerinin önüne koymaktan kaçınmalıdır. Fitne zamanında yalan artar, ilmin getirdiği ölçüler dinlenilmez, gerçekler pek işe yaramaz. İlim ve gerçekler rahatlıkla istismar edilir, fitneyi artırıcı şekilde bile kullanılabilir. Fitneye düşenlerin hedefleri belli değildir, kör kuyuya taş atanlar gibidirler. Akıllı insanlar o taşları kurtar, kuyudan çıkarmak için uğraşır dururlar. Fitne döneminde dinden dönmeyi teşvik eden, bunun altyapısını hazırlayan bir sürü odaklar çıkar. İnsanlar zengin olsa bile Allah yolunda harcam ahlakı azalır. Asaletli ve yüce karakterli insanların sözleri dinlenmez. Meydan adi ve kötü kimselere kalır. Değerlere hücum edilir, haysiyetlere dokunulur. Belki canlara bile kıyılır. Böyle bir ortamda hak ve adaletten yana olanlar, e, İslam'a gönül verenler ölümün yaşamaktan daha hayırlı olduğunu bile düşünmeye kalkarlar. E, televizyonlar olduğu gibi daha çok günümüzde internet ortamının, hele Facebook gibi, Twitter gibi e, sosyal medyaların çok ciddi fitne odakları halinde olduğunu Oraya girip çıkanlar herhalde bilmek durumundadırlar. Evet, Müslümanlar, inkarcılık, dünyalıklara aşırı derece bağlanma, dinin emirleri karşısındaki duyarsızlıkların birer fitne olduğunu unutmamalılar. Müslümanların bölünmüşlüğü, fırka fırka olmaları, aralarındaki çekişmeler, Müslümanların yaşadığı ülkeler arasındaki yapay sınırlar, hepsi birer fitnedir. Her bir Müslüman içinde bulunduğu şarta, elindeki nimete ve karşılaştığı güçlüğe göre fitneye uğratılır, denemeye tabi tutulur. Müslümana düşen varlık tablosundaki ayetlerden, karşılaştığı denemelerden ibret alması, Allah'tan gelen fitneyi yani imtihanı kazanmaya çalışması ve bizzat kendisinin fitnelere sebep olmaması ve bütün fitnelere karşı uyanık olup, Temel fitne olan İslam dışı sistemlere karşı mücadele etmesi ve fitnelerden korunmak için Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine yapışması gerekir. Fitnelerden her çeşidinden, küfrün, şirkin, isyanın her türlüsünden kaçınıp Allah'ın dinini yaşamaya çalışan Müslümanlara selam olsun. Ela, inna ahsen el kelam ve abla el nizam, kelamullahi melik el aziz el allam. Kemal Allah ve Teala fi kelam ve izah kure el Kur'an, fes temi ola ve anctu la alaküm turhamun. A'uzu